Zikretmenin şartları ve kalp latifesinin çalıştırılması Bu dünya hayatının devamı zikre bağlıdır. Cansızların zikri tesbih, canlıların zikri ise insanlara nazaran huvallah, meleklerin zikri takdis, tenzihtir. Şeyhül Ekber ve Necmeddin Kubra, bilinsin bilinmesin hu lafzının zikri ile bütün kainat meşgul olmaktadırlar buyurmuşlardır. Allah lafsı ismi zat olduğu gibi hu kelimesi de zatî isimlerdendir, zamir değildir. Zamir olarak değil isim olduğuna inanarak lafsayı celal yerinde sadece hu söylemek de onlara göre Allah lafsı gibi zikirdir. Cehri tarikatilerin kısmı azamisi buna zihap ettiler. Celal zikri ise müminlerin zikridir. Bu zikirle müminin kalbi masivadan kurtulur. Her nasıl olursa olsun, dünya hayatının devamı zikre bağlıdır. la تَقُومُ السَّاعَةُ Hatta la يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الْاَرُضِ مَنْ يَقُولُ Allah, Allah. Yeryüzünde Allah, Allah diyen olduğu müddetçe kıyamet kopmaz. Eşit, kalmadığı anda kıyamet kopar. Mealindeki hadisi şerif, Kalben Celal zikrini kastetmiştir denilmiştir. Erbabı tasavvufun birçoğu ve bilhusus Sıddîkîye tarikatı mensupları huzura kavuşmanın ve zikrin hakikatine muvaffak olmanın 20 şartları vardır. Zikirden evvel 5, 12 tanesi zikir esnasında, üçü de zikirden sonra nazarı itibara alınacak şartlardır. Zikrin keyfiyeti bahsinde beyan olunduğu gibi Zikrin şartlarını yerine getirmekle zikre devam eden mutlaka ruhunu görür ve fenaya muvaffak olur. Zikirden Evvelki Şartlar a. Müminin istikameti, velinin kerametidir adlı kitabımızda beyan olunduğu gibi ilk kapı tövbedir. Tövbeden sonra salikin, bil fiil, dimağını batıl telkinlerden, Azalarını günahı işlemenin manevi necasetinden, beden ve libasını da maddi ve manevi necasetlerden temizlemesidir. Dinin temeli olan temizlik budur. Şöyle ki, nefs-i natıkayı batıl inanç, fikir ve vesveselerden temizlemek nefsin taharetidir. Askerleri olan tahrik ve hissedici damar ve azaları ile birlikte kalbi zikir, kalbin temizlenmesidir. Bedenen bil fiil günahtan korunmak, bedenin manevi tahareti, abdestsizlik ve necasetten temizlenmek de maddi taharetidir. Her birisinden tövbenin keyfiyeti ayrıdır. Taharetlenme anında banyo ve helada iken gafletsizlik, abdestin sıhhatine vesile olduğu gibi, abdest almak anında da uyanıklık namazda vesvesenin azalmasına vesile olur. Burada temizlikten maksadımız kalbi Allah Teala'nın gayrinden, bedeni ve libası maddi necasetlerden, azaları bil fiil günahlardan sakındırmaktır. Bununla beraber dil ile 5 ile 71 arasında istiğfar etmektir. Bununla fiili ve kavli tövbe sahih olur. Bu şartın sıhhati diğerlerinin asıl ve temelidir. B- Ağız ve burnunu temizlemekle zikretmektir. Yani zikir içinde husul ve abdest almaktır. Ez cümle, beyazıdı Bestami, zikirden evvel gül suyu ve misvakla ağzını ve burnunu temizlerdi. C. Kıbleye veyahut üstad cihetine sukunet ve sukutla, aksi teverrük, yahut iftiraş, yahut bağdaş kurarak oturmaktır. Biri tahi ve tabileri, teverrükün aksini tercih ettiler aynı zamanda teverrükün şart olmadığını tasrih ettiler sukunetten murat beden ve nefes hareketi olmaksızın zikretmek sukuttan murat ise cehri zikirden sakınmakla kalbi zikre devam etmektir hatta zikrin huzurunda oturma anında huzur ve nispetten yahut korku ve aşktan olan cezbeyi bile tutmak bu şarta dahil ve en lüzumlu olan şarttır. d. Kemali tevazu ve zilletle taksiratını göz önüne getirip, ölüm ve şeyh rabıtasını yapmaktır. Ancak üstaddan feyz almak için, her başlangıçta bir fatiha üç ihlas veyahut yedi fatihayı, üstada ve tarikatının büyüklerinin ruhaniyetine bağışlamaktır. Her iki rabıtada da, onların ve şeyhinin himmetini talepte bulunmaktır. Yani, evvela ölüm rabıtası, sonra fatihaları okumakla birkaç dakika şeyhini rabıta etmektir. e. Hidayet edicinin Cenab-ı Halik Teala ve en büyük vasıtanın Hazreti Resul-ü Ekrem olduğuna itikad ettikten sonra, üstadın da Allah ve onun Resulü ile kendi arasında vasıta olduğuna inanmaktır. Şeyhsiz hidayetin olmasına ender inandığı halde salikin, hakiki hidayet edicinin Allah olduğunu bilmesi şarttır. Burada vesilenin meşru olmasını bilmeyen, Vahhabi ve Allah'ın hakiki hidayet edici olduğunu bilmeyen cahil sufi büyük hataya düşmüşlerdir. Zikretmek esnasındaki 12 şart şunlardır. 1. Namazda olduğu gibi zikirde de yerin temiz olmasıdır. 2. İmkan var ise zikrin mahallini, libas ve bedeni temizlemeyi tekrarlamaktır. 3. Tesbihsiz ise ellerini uylukları üzerine koyup devamlı zikretmektir ki şazelilerin tarifidir. Yahut sıdikiyeye göre tesbih için 101 yahut 99 taneli tesbihi sağ elle tutup sol memenin iki parmak aşağısına koyduktan sonra zikre devam eder. 4. Her neden olursa olsun temiz ve helal libasla zikir ve ibadet etmektir. İmkan mertebesinde bey namazların yemeğinden ve kesinlikle haramdan sakınmak gerektir. 5. 6. Karanlık bir yerde oturmak, otururken de gözlerini kapatmak, hatta örtü altında bulunmak şartıdır. Çünkü perde altında ve karanlık yerlerde zikir, kalbin açılmasına ayrı bir vesiledir. Karanlıkta da olsa örtünün faidesi en az evhamdan, hayalden kurtulmaktır. Hülasa, sükunet ve sukun bulmak için azami tedbir almaktır. 7. Dilini damağa yapıştırıp nefesini derin derin almak ve vermekle harfsiz, hareketsiz, nefessiz kalp dili ile Allah, Allah, Allah eşit Celal lafzına devam etmektir. Şöyle ki, kalbin her bir pompalamasında, yani nabzın her bir atışında, iki kere, azami üç kere, Allah der. 8. Celal lafzından maada, Cenabı Hakk'ın isim ve sıfatlarından hiçbirini düşünmemektir. Allah lafzının manası, vardır, birdir, haktır. Zikrin dışında bilinmesi ihtiyaç ise de, zikir esnasında, Yalnız lafzı tekrarlamak şarttır. İmam Rabbani'ye göre, lafzayı celalden başkasını düşünmek düşüştür. Şeyh Fetullah Verkanisi Kutsesi Ruhu, bir metin ezberlerken hiçbir şey düşünmediğin gibi, lafzayı celali de kalben söylerken öylece söyle. Çünkü hafaza kuvveti, kalbe bu lafzın söylenmesinde ittifak ederse, çok erkenden meleke olur. Her yüzden sonra, Kalbe yardımcı olmak için dil ve kalp ile yahut yalnız kalp ile ilahi ente ve rida ke matlubi de. Yani ey Rabbim benim maksadım sensin, matlabım senin rızandır. Burada olduğu gibi her zikirde arabi ifade ile söylemenin ayrı bir özelliği vardır. 9. Rabıta ile zikre devam etmektir. Yani nefsi natıka ile üstada, Kalp dili ile de zikre beraber devam etmektir. 10. Sıdık ve ihlasla zikrine devam etmektir. Yani veli olmak, halife olmak, ameli bitirmek, tasarruf etmek, keşif sahibi olmak gibi umum illetleri atmak şarttır. Dili ile ''Ey benim Rabbim, maksadım sensin, senin razı olman matlabımdır'' dediği gibi halde de yaşaması şarttır. 11 İyi kötü niyet fikir her ne kalbine gelir ise kalbe geleni üstadına arz etmektir. Yani kendisi ile şeyhi arasında mahremiyet olmayacaktır. Üstadından mahrem olan feyzinden mahrum olur. Ayrıca kalbe geleni gizlemek hıyanetin alametidir. İnna Allah la yuhibbul hainîn. Halbuki Allah hainleri sevmez. <messizlik> Mealindeki ayetten sonra İmam Şa'rani, şeyhinden sırrını gizlemeyen Sıddıkların makamlarına kavuşur, buyurmuştur. 12. Üstadının telkin ettiği zikirden başka Umum zikirleri terk etmektir. <gülüyor> <gülüyor> Dikkat edin, ancak kalpler Allah'ı zikretmekle sükunet bulur. Allah lafzını şartlarıyla zikredene, vesvese, Gevşeklik gibi arızalar meydana geliyorsa, şu dua ile Allah'a yalvarmak gerek. Ya kâşife kulli kerbin, ve ya mucibe kulli da'vetin, ve ya kulli kesirin, ve ya müyessira kulli asirin, ve ya kulli garibin, ve ya mu'nise kulli vahidin, ve ya câmi'a kulli şemlin, ve ya mukallibe kulli kalbin, ve ya kulli halin, La ilahe illa ente subhanake inni kuntu minadh-dhalimin Es'aluke an taj'al li farajan wa makhrajan wa an taqzi fi fi qalbi hatta la yakuna li hammun wa la ghammun fi qalbi bi Bu duayı okuduğu halde geçmedi ise ılık suyla abdest ve gusül almakla geçer. Zikirden sonra mühim olan üç şart şunlardır a. Derin derin nefes çekerek sukunet içinde kalbe gelen varidatı zapt etmek için dinlemektir. Bu çok mühimdir. Zira şeyh, müridinin hastalıklarını, nefs ve şeytanın gizli hilelerini tespit eder, tedavi eder. aleyh müridin varidatının halini apaçık öğrenemeyen kamil üstad ne kadar kamil olursa olsun pek çok tedavilerde aciz kalır. İşi şeyhinin hal ve keşfine bırakmak hem müridin kabiliyetine hem de kamil mürşidin kemaliyetine noksanlık getirir. B. Layıkıyla zikredemedim diye nefsini kınamak ve onun için de 5 ile 25 arasında istiğfar etmektir. Ayrıca boş vakitlerinde Allahu naziri, Allahu haziri, Allahu Allah beni kontrol eder, Allah hazırdır, Allah benimle beraberdir. Diye inanmak ve söylemekten ibaret, kalbi vukufu terk etmemek lazımdır. c. Zikrin hararetini su içmekle söndürmemektir. Zikrin harareti geçmeden evvel su içmek, bedende de titremeyi meydana getirir. En az 15 dakika sonra pek soğuk olmayan su zarar vermez. 5 ile 25 bin arasında yukarıdaki şartlarla zikretmenin tesirinin olmamasına imkan yoktur. Ayrıca abdestsiz namaz fasit olduğu gibi yerli yerinde olmayan zikirde fasittir. Birkaç binden sonra ara verilmek istenildiğinde 25 kere istiğfarla bırakılır. Birkaç saat sonra başlanılırken yalnız istiğfar ile başlanılır. Sonunda yine istiğfar yapılır. Zikir gibi her ibadetin başlangıcındaki istiğfar ve sonundaki istiğfarda çok faideler vardır. Zikir esnasında nefs-i natıkanın kanın akışı ile sağdan vermiş olduğu konuşmalara iltifat edilmez. Yani salik zikrine ve rabıtasına devam etmekten başka hayali olarak gelen gidenlere iltifat etmez. Şeyh Fethullah Verkanisi Hazretleri'nin beyanına göre tarif ettiğimiz yani metin ezberler gibi yalnız celal lafzına devam etmek murakabeye girmeye daha elverişlidir. Ve fenaya daha büyük vesiledir. Şeyh Ahmet Gümüşhanevi Hazretleri, Fena fillah olmanın müşahade edilmesi şart değildir. Ancak fenanın alameti, Şer'an ve aklen kınanacak umum zemimi ahlak ve vasıflardan âri olmaktır. Aynı zamanda bekabillah olmanın alameti de, Şer'an ve aklen güzel ahlakla ahlaklanmaktır. Bu ilk fenadır. Bu fenaya muvaffak olan, fena içindeki fenaya da muvaffak olur buyurmuştur. Bu fenadan sonra bir fena daha vardır. Alameti hissedilen ve edilmeyen umum masivayı unutmaktır. Bunu nazarı itibara alan Şeyh Cüneyt Bağdadi, tasavvuf kalbi masivadan saflaştırmak, onu nurlarla doldurmak ve unutmaktır diye tarif etmiştir. Diğer bir yerde tasavvuf kalpten masivayı yok etmektir buyurmuştur. Bishrul ül Hafî de bu iki fenaya işaret ederek, kalbi tertemiz yaptıktan sonra huzur anında hiçbir şey hatırlamamak, tasavvuf, buna muvaffak olan sufidir. Habibul Acem, Kuddisesi Ruhu da yine bu ikinci fenaya işaret ederek, tasavvuf, kalben, övmek ve sövmekten kederlenmemek ve sevinmemektir buyurmuşlardır. Piri Tahî Kuddisesi Ruhu burayı kastederek şöyle buyurur. Bazı gafsı hizani bizi imtihan ederek o gelen ses nedir? O adam ne dedi? Dinliyor musunuz der. Kimisi evet, kimisi hayır cevabını verirdi. Bir gün bana Molla Abdurrahman yanında oturan kimdir diye sordu. Kim olduğunu bilmiyordum. Başımı kaldırıp ne bakayım ki şey halittir. Fakat neredeyse 10 dakika sonra tanıyabildim. Akabinde bana ''Artık yılanın başını kesmez misin?'' dedi. Derhal anladım ve ''Kurban, bir anda olsa senden ayrılmak istemem'' dedim.